Elhamdülillahi vahdeh, ve salatu ve ala men la nebiyye ba'deh, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinlemekte olduğunuz nasihat, vaaz ve öğüt içerikli bu sohbet, değerli hocamız Hüseyin Cinisli tarafından Hicri 1429, miladi 2008 senesinde Bursa'da gerçekleştirilmiştir. Yüce Allah'tan hocamızı her türlü kötülükten koruyup, bütün hayırlara muvaffak kılmasını, Dinleyicileri de faydalı ilim ve salih amele yönlendirmesini dileriz. Tevhidvesunnet.com ve Sunnet.com. Allahumma ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve rasul. Allahumma cüla <gülüyor> ve eşhedu anna Muhammedan ve rasul. Allahumma cüla şerikallah, ve eşhedu ve rasul. Allahumma ve Yüce Allah Azze ve Celle bizleri çok kısa bir süre için yarattı. Sayılı gün çabuk geçer diye bir söz var dilimizde. Sayılı gün çabuk geçer. Biz ömrümüzün sayısını bilmediğimiz için uzun gibi geliyor. Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Ama işin doğrusu gece ve gündüz birbirini takip ediyor. Hızlı bir şekilde birbiri ardınca geliyor. Ve bize takdir edilmiş olan ölüm kurşun hızıyla üzerimize geliyor. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ederek buyuruyor ki Ellezî Allah öyle bir Zat ki, halakal alma uta hayatı, ölümü ve hayatı yarattı. İyablu <gülüyor> vakum, sizi imtihan etmek için. Ey kum, ahpsanu amela, hanginiz acaba en güzel ameli yapacak? Halak alma uta hayatı. Allah ölümü ve hayatı yarattı. Denildi ki, Allah'ın bu ayette mevti yani ölümü hayattan önce zikretmesinin sebebi, kişiye hayat verilmeden önce ölümünün takdir edilmesi yüzündendir. Daha çocukken, bebekken, annenizden süt emiyorken, benim için, Tevfik için, Yusuf için, Ekrem için, Abdullah için birer ölüm vakti takdir edilmişti. Şimdi tam gaz, hızlı bir koşucu gibi o ölüme doğru koşuyoruz. Ölüm de bize doğru geliyor. Biz ölümü unuttuk. Anlıyoruz. Aman ağzımızın tadını bozma. Diyoruz da, ölüm bizi unutuyor mu? Veya gerçekleri değişiyor mu? Ölüm bizden uzaklaşıyor mu? Hiç anmasak, hep lezzetlere dalsak, yesek, içsek, eğlensek, acaba gerçek değişecek mi? Yani ölüm başımızdan çekip gidecek mi? Diyorlar ya, ağzından yel alsın. Bilmiyorum sizin burada var mı? Birisi ölümü anmaya görsün hemen derler ki ağzından yel alsın. Acaba yel alır götürür mü ölümü? Tecrübe şunu gösterdi bizden öncekiler öldüler. Onlardan öncekiler de öldüler. Şimdi her birisi tarih oldu. Tarih. Ve biz de öleceğiz. Buraya sürekli kalmak için gelmedik. Bunu kendi kendimize bir telkin edelim. Kendi kendimize bunu bir telkin edelim. Ben öleceğim. Hangi vakitte telkin edelim? Yorganı başımızdan üzerine çektiğimiz vakit var ya. Yattığımız vakit. O vakitte şöyle bir kendimize bunu telkin edelim. Ben öleceğim. İşte bir gece daha geldi, yarın gündüz olacak ve bir gece daha, bir gündüz daha derken takdir edilen vakit gelecek ve ben öleceğim. Ölüm ne şeker hastalığından, ne kanserden, ne trafik kazasından olmuyor. Bunu iyi belleyelim. Allah'ın takdir ettiği bir vakit var. Şu anda o gizli. Sizin isminiz? Atilla. Senin için bir ölüm vakti takdir edilmiş. Şu anda o gizli sana. O ölüm vakti gelince onun adını ya kanser koyacaklar ya çocuk karşıdan karşıya geçiyorken araba çatmış diyecekler. Yahut birdenbire ayağa takılmış, düşmüş, kalp krizi geçirmiş diyecekler. Ne derlerse desinler, aslında daha hayatımıza başlamadan önce o vakit belirlenmişti. Allah o vakti belirledi. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ hayatı. Allah ölümü ve hayatı yarattı. Ölüm. Kaçmak mümkün değil. Kurtulmak mümkün değil. Ölmek kaçınılmaz son. Her birimiz için. Peki, madem öleceğiz, o zaman har vurup harman savuralım. Keyfimize bakalım. Hayatımızı yaşayalım. Nitekim, dünya ehli öyle diyor değil mi? Onlar da öleceklerini bildikleri için bir yandan içlerindeki o ebedilik duygusu var ya, onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Sürekli aynanın karşısında kendilerini süslüyorlar, tüslüyorlar, özellikle bu sanatçılar. Hep genç kalmak istiyorlar, genç kalmaya çalışıyorlar. Ama her gün zaman onlardan bir şeyler çalıyor, götürüyor. Ve ölüm vakitleri gelince dünyaya veda edip gidiyorlar. Değil mi? Biz bu sanatçılardan bazılarının ismini anıyor, konuşuyorduk. Şimdi onlar ölülerin arasındalar. Değil mi? Ölülerin arasındalar. Şimdi onlar ölü. Bir vakit diriydiler. Dediler ki, yaşayın hayatınızı, aldırmayın. e hayatımızı yaşayalım, işimize bakalım dediler. Ahiyat hayatına iman etmedikleri için, ölümün bir son olduğunu zannettiler. İşin aslı, ölüm bir son değil kardeşlerim. Bizim için ölüm bir son değil. Hiç kimse için ölüm son değil. Ölüm bir geçiş devresinden başka bir şey değil. Allahu Teala bizi hiç yok iken yarattı. Var etti. Yaşattı ve gün gelecek öldürecek ve gün gelecek bizi yeniden diriltecek. Şu anda kabirlerde yatan bütün ölüleri de Allah diriltecek. Nasıl yani? Çürümüş kemikleri mi? Çürüyüp gittikten sonra mı? Yeniden, gerçekten mi dirileceğiz? Yoksa bu manevi bir diriliş mi? Hayır. Gerçekten, yeniden bu kulak, bu göz, bu burun, bu eller, bu ayaklar kabirden çıkacak, yeniden dirilecek. O yaptığı kabirden mi dışarı çıkacak? Evet o yattığı kabirden yeniden dışarı çıkacak. Allah bunu Kur'an'da peygamberi aracılığıyla ve diğer peygamberler aracılığıyla geçmişte haber verdi. Muhakkak dirileceksiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıkladığı zaman Mekkeli müşrikler çok şiddetli bir şekilde bununla alay ettiler. Reddettiler, kabul etmediler, etmeye yanaşmadılar. Dediler ki ve مِتْنَا وَكُنَّا ve Izamen, Biz mi? Biz mi dirileceğiz? Bir yığın toprak ve kemik yığını olduktan sonra اَوَا اَبَاؤُنَا Bizden önceki atalarımız, dedelerimiz, onlar da dirilecekler mi? Nasıl dirileceğiz? çürüyüp gitmişken, toprağa karışmışken bu göz bir daha yeniden olur mu? Topraktan tekrar çıkar mı? Üzerine toprak atılan, kabir yapılan o adam çürüyüp gittikten sonra nasıl olur da toprağın altında bir kez daha eski gözüne, eski kulağına, eski burnuna, eski haline, eski bedenine Eski kemiklerine, eski cüsletine ve hepsinden önemlisi hayatına kavuşur, toprağı yararak dışarı çıkar. Nasıl olur bu? Nasıl olur da kabirlerden dışarı çıkar? Bu dediğin ne zaman dediler? Zalika raci'un ba'id dediler. Bu dediğin çok uzak bir ihtimal. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alay ettiler. Biz bir yığın kemik ve toprak olduktan sonra mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu hakikati açıkladığı zaman çürümüş kemikleri ellerine alıp böyle ufaladılar ve Resulullah'ın yüzüne doğru fışkırtarak, atarak dediler ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecektir? Nereden bu sonuca varıyorlardı? Allah'ın kudretini kendilerinin kudretine kıyasladıklarından ötürü. Bu sonuca varıyorlar. Öyle bu çürümüş kemikler nasıl olur, nasıl diriltilir? Buna kimin gücü yeter? Diyorlar. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de onlara defalarca beyan etti. Evet, sizi öldüreceğim. Sonra sizi yeniden dirilteceğim. Bu hayat asıl hayat değil. İki kez sura üfrülecek arkadaşlar. İki kez sure üfrülecek. Birinci üfrülüşte Yüce Allah buyuruyor ki göklerde ve yerde olanların tamamı düşük ölecek. Allah'ın diledikleri müstesna. İkinci kez sura üfrülünce bütün kabirlerinde yatanlar, bütün ölüler üzerinden ne kadar vakit geçmişse geçsin. İsterse çürümüş, kemiği ve eti hiç kalmamış olsun, dirilecek ve kalkacak. Gerçek bir kalkışla kalkacak. Peki o dirilme gününde kalktığımız zaman acaba dünyayı bıraktığımız gibi mi olacağız? Ha? Bursa, Bağlar, Bahçeler, ha? şu Zafer Mahallesi, şu köşede bizim ev vardı. Nereye götürdüler? Nereye gitti bunlar? Evet. Birinci Sura üfürülmüş ve meğerse hepsi yerle bir olmuş. İza zul zuletil ardu <gülüyor> zilzaleha sura üfrülünce Yeryüzü hiç görülmemiş bir sarsıntıyla sarsılacak. Wa akhrajat al Ve yer içindeki ağırlıkları dışarı fışkıracak. Wa qala insanu Ve insan diyecek ki: Eyvah, ne oluyor buna? Ne oluyor buna? Ne oluyoruz? Niye bu yer sarsılıyor? Niye bu sarsıntı durmuyor? Çünkü insan alışmıştı. Depremler 10 saniye olurdu, 20 saniye olurdu. Niye bu sarsıntı durmuyor? İza vakatil vaki'ah olacak olan olduğu zaman birinci sur. Leysel vakaatihâ kâribe Hiç kimse diyemeyecek yalan. Hafidatul râfi'ah kimileri alçalacak kimileri yükseltecek. İza rucetil ardu o gün yer sarsıldıkça sarsılır ve bussetil cibalu basso <gülüyor> dağlar parça parça edilir. Ferkanat heba amundassa hepsi toza dumana çevrilir. Ulu dağı bile yerinde göremeyeceksiniz dirildiğiniz zaman. Allahu Teala azze ve celle birinci kez sura üflülmesini emredince göklerin ve yerin nizamı baştan sona değişecek. Baştan sona. Allahu Teala buyurur, göğü tebdil edeceğiz, başka bir gök olacak. Yeri tebdil edeceğiz, başka bir yer olacak. Neye hazırlanıyor bu gök, bu yer? Birinci sur ile Neye hazırlanıyor? Dirilişe hazırlanacak. Ben birisine böyle anlattım, anlattım. Adam gerçekten anladı. Çok az insan anlıyor. Çok açık, seçik söylüyoruz. Bak diriliş falan. Yine insanlar böyle soyut. Seteveyi seyrede, seyrede böyle oldular. Seteveyi seyrediyorlar. Böyle dumanlar çıkıyor. Böyle. Kadın geliyor, bir yaşlı adam böyle çıkıyor. İmtihan ediyor onu. Diyor ki nereden geldin, nereye falan, sen böyle kötülük yaptın, bir de elini böyle uzatıyor falan. O sırada o dumanlar çıkıyor ya, yani olayı ne yapıyorlar? İşi bir manevi, bir soyut, elle tutulmaz, gözle görülmez bir şey haline çeviriyorlar. Daha kötüsü o programda İslam dinine ve bütün peygamberlerin dinine aykırı olan bir husus var. O husus şu. Ahiretin ölümle birlikte başladığını, hesabın ölümle birlikte başladığını, cennete kişinin ölümle birlikte girdiğini iddia ediyorlar. Böylece ne oluyor? Ahiret, maddi elle tutulur, gözle görülür, hakiki bir hayat olmaktan çıkıyor. Ne oluyor? Manevi bir boyut. Onun için onların suslu sözlerinden bir tanesi güya ölümle manevi bir boyuta gidiyormuşuz. Böyle şeyler yok arkadaşlar. Kabirdeki hayatın adı İslam dininde berzah hayatıdır. Berzah aralık demektir. Berzah aralık demektir. Ve kişi bir bu dünyada gerçek hayat yaşar elle tutulur, gözle görülür, gerçek hayatı yaşar. İkincisi tekrar dirilince yaşar. Berzak hayatı, ruh ile bedenin beraber olmadığı, birbirinden ayrıldığı ve hakiki hayatın ötesinde bir hayattır. Niteliğini tam bilmiyoruz. Ama ahiret hayatı kesinlikle bizim bugünkü yaşadığımız gibi Maddi gerçek hakiki bir hayattır ve diriliş ile başlar. Ne ile başlar? Diriliş ile başlar. Demek ki birinci sure öfürülecek, yerin düzeni değişecek. Allahu Teala buyuruyor, yeri çeker, uzatırız. Çeker, uzatırız. Allahu Teala buyuruyor taha suresinde. Onlara sana dağlardan soruyorlar. Dağlardan soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edecek. Un ufak edecek. Dalma param paramparça edecek. Toza dumana çevirecek. Subhanallah. Şöyle dağlar bir gözünüzün önünden dağ, Uludağ, Palandöken, Hasan Dağı, bilmem Toroslar, Alpler, Himalayalar. Rabbim onları, Allahu Teala buyuruyor ki, de ki, Rabbim onları un ufak edecek. Yerlerini bomboş koyacak. Ve sen baktığın zaman ne bir tepe ne bir tümsek göremeyeceksin. Dümdüz. Niye? Dirilişe hazırlanıyor. Sonra ikinci kez sure öfürülecek. Ve muazzam kuvvet ve kudret sahibi olan Allah ölüleri kabirde yatan ölüleri çürümüş de olsalar etleri de kemikleri de tamamen yok da olmuş olsa yeniden aynı halleriyle aynı akıllarıyla aynı ruhlarıyla diriltecek. Demek ki ölüm bir son değil. Dirilmek ve dönmek var. Dirilmek ve dönmek var. Ama dediğimiz gibi döndüğümüz zaman Bursa İstanbul Yedi Tepe Çamlıca Tepesi saray yönüydü. Bursa'yı tepeden seyrettiğimiz yer. Saray yönü buralar olmayacak. Hepsi dümdüz. kalkacağız. Niye kalkacağız biliyor musunuz? Herkes yapıp ettiğini görsün diyor. Ne oldu bizim yatırımlar? Ne oldu fabrikalar? Ne oldu yollar, köprüler? Hepsi dümdüz. Neyse ameller kalıcı imiş. ameller kalıcı imiş. İyi de nasıl dirileceğiz? Olur mu? Acaba olacak mı? Mekkeli müşrikler de böyle demişlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl olur? Şu çürümüş kemikleri kim diriltir demişlerdir. Allahu Teala azza ve buyurdu. De ki: Onları ilk yaratan diriltecek. <gülüyor> kim diriltecek? İlk yaratan diriltecek. Afaraytum <gülüyor> metumunun Attığınız meni, döktüğünüz meni Görmüyor musunuz? E entum takluhunuhu Onu siz mi yarattınız? Siz mi yarattınız? E entum takluhunuhu Onu siz mi yarattınız? Şimdi Ayşe oldu, Ali oldu, Fatma oldu. Allahu Teala Azze ve Celle insana soruyor. Sizin çocuğun ismi neydi? <gülüyor> Melike. Melike. Sizin? Talha. Talha. E entum taklugunahu Attığınız meni ortada. Döktüğünüz meni ortada. Var mıydı o meninin içerisinde? O bir damlacık suyun içerisinde? Ayşe'nin gözleri, Yusuf'un o güzel gülüşü, o tıpış tıpış yürüyüşü, Var mıydı o minik minik elleri? O kalbi var mıydı? E entum takhluqunahu. Onu siz mi yarattınız? Cevap verseniz de üstünüze alın bunu yani. Her biriniz üstünüze alın. Allahu Teala azze ve celle'nin bu sorusunu üstünüze alın. E entum takhluqunahu. Onu siz mi yarattınız? Bir damla su idi. Allah azza ve celle <Sessizlik> O yüce Rabbini tesbih et en yüce ismiyle an <Sessizlik> O Rab ki O öyle bir Allah ki öyle bir kadir öyle bir alim öyle bir hakim ki o Öyle güçlü, öyle büyük ki o. elleri, halaka fesavva. Halaka yarattı. Yarattı. Var etti. Halaka ne demek? Halk arkadaşlar halden hale geçirerek yaratmak demektir. Halk. Halden hale geçirerek yarat. Bizim çocuklarımız nasıl bir damla su idi? Annesi mutfakta domates doğuruyordu. Rahman yedi kat göğün üstünden o çocuğun gözlerini taktı. Kipliklerini yaptı, kaşlarını yaptı, böbreğini yaptı, kalbini yaptı. Peki, bütün bunları yapan Allah hiç ölüleri diriltmekten aciz kalır mı? Kalır mı? Kalır mı? Kalmaz. Kalmaz. Allah bizi de bir damla sudan yarattı. O bir damla su annemizin rahmine düştü. Babamızın belinden. Kendi tarihimizi okuyalım. Ne olduğumuzu bilelim. Bizi yaratanı tanıyalım. Ey nefsim, sen bir damla su idin, yok idin. Keyfe tekfuru billah Nasıl olur da Allah'a mankörlük edersiniz? kuntum amwaten, siz birer ölü idiniz, ölü idiniz. Hayat yoktu sizde. Bir Meni suresinde ölü idiniz, yahut yokluk idiniz kuntum vaten siz birer ödiniz der derken Allah size hayat verdi halaka yarattı bir damla suyu aldı o bir damla suyu Allah alaka yaptı bir kampattı sonra onu Allah bir çiğnemlik et yaptı bir defada böyle atılıp Lokantada şiş kebap oluyor böyle. Hah. Onlardan bir tanesi. Gibi. Gibi yaptı. Ben öyleydim, siz öyleydiniz. Annenizin. Sonra Allah o eti kemik yaptı. Sonra Allah o kemiğe et giydirdi. Ellezî o öyle bir Allah ki halaka yarattı. Yarattı ama nasıl yarattı? Savasva. Sonra şekil verdi. Yarattı. Fesavva. Sonra şekil verdi. Şimdi sanatkar alıyor çamuru. Onu bir çamur halinde gör. Sonra da ibrik olmuş. Kömlek olmuş. Böyle değil mi? Süs yapıyor böyle. Sürekli ayağıyla böyle çeviriyor. İşte ne yapıyor? Tesviye ediyor. Fesavva. İşte Fesavva budur halaka, sonra faksağa kol yaptı Allahu Teala. Burada da bir kol, burada gövde, bacaklar, göz, kulak yaptı. Göz kulak yaptı, göz yaptı, burun yaptı, ağız yaptı, diş yeri ayırdı Allahu Teala. Sonra dişleri çıkarttı. Sonra dişleri çıkarttı. İnek ne yiyor arkadaşlar? Ot. Yeşil. Yeşil ot. Değil mi? Peki ineğin yavrusu ottan mı oluyor, etten mi? Soğuncu. Et oluyor değil mi? Etten bir yavru oluyor. Et. Allahu Teala ottan eti çıkartıyor. Elledi, halaka fesavva. O ki yarattı fesavva. Ve şekil verdi. Çiçeği yaratan o. Ona şeklini, kokusunu ve rengini veren o. Kim? Muza rengini veren kim? Domatese tadını veren kim? Şeftali'yi boyayan kim? Her baharda binlerce çiçeği rengarenk yapan kim? Kim? Allah. Peki bütün bunları yapan zat hiç ölüleri yeniden diriltmekten aciz kalırım. Allahu Teala Azze ve celle buyuruyor ki: Gökler mi yaratılmak itibariyle Yo zor yoksa siz mi zorsunuz? Gökler. O öyle bir zat ki yüz Allah buyuruyor, göğü yüksel. Bakmıyor musunuz gök nasıl yükseltilmiş? Yer nasıl yayıp döşememiş? Deveye bakmıyor musunuz? Nasıl yaratılmış? Bütün bunları yapan zat elbette ve elbette kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın mübarek adına yemin olsun ki ölüleri yeniden diriltecek. Kaçış yok. Bizim bir arkadaş vardı böyle anlatıyordu. Dedi ki şöyle yakında bir mezarlık vardı. Burada nerede var yakında? Baruthane. Ye. Baruthane. En yakın orada. Şimdi Baruthane'deki ölüler arkadaşlar bu gece dirilseler 10-30 civarı ve evlerinize gelseler mahalleye gelseler Varut hanedeki ölüler, bu gece dirilseler ve evlerinize gelseler, mahalleye gelseler, ne dersiniz? Olabilir. Çok korkunç olur, değil mi? Acayip, çok ürkütücü olur. Çok ürkütücü olur, değil mi? Evet. Aynı Allahu Teala'nın ashabı Kef için buyurduğu gibi. Ey Peygamber, onları sen görseydin, korkudan arkana bakmaz kaçardın. Çok korkunç olur. Arkadaşlar belki bu gece bu olmayacak. Ama Rabbin mübarek adına yemin olsun ki bu bir gün kesinlikle olacak. Ve o dirilip şehre geri dönen ölülerin içerisinde siz de olacaksınız. İki melek eşliğinde. Dirileceksiniz. Öldükten sonra kabirlerinizden kalkacaksınız. İki melek ile birlikte yürü yürü denilerek bir meydana doğru götürüleceksiniz. Meydana geldiğinizde bütün insanlara oraya toplanmış olarak bulacaksınız. Hiç kimsenin üzerinde elbise olmayacak. Hiçbir elbise giyinik insan olmayacak. Bununla birlikte korkudan, dehşetten hiç kimse birbirine bakamayacak. sünnetsiz olarak dirilecek. Allah'ın bir hikmeti. Ve çıplak çıplak dirilecekiz. Sonra büyük bir meydanda toplanacağız. Ve Allah melekleriyle birlikte Buluttan gölgelikler içinde inecek. Yeryüzü o gün, onun yüzünün nuruyla aydınlanacak. Ve insanların arasında terazi kurulacak. Güneş gayet yaklaştırılacak. Ve insanlar boğazlarına, dizlerine, bellerine ta buraya kadar tere gömülecek. Bu şekilde arkadaşlar bekleyeceksiniz. Bu şekilde bekleyeceksiniz. Ne kadar? 50 bin sene. Yanlış duymadınız 50 bin sene. 50 bin sene ne yapıyor? 500 asır yapıyor. Yani bin sene geçince, bin sene geçince, kırk dokuz bin sene kalacak. İşte bu şekilde insanlar mahşer meydanında bu şekilde elli bin sene bekleyecek. Senin burada yaşadığın altmış senenin ne haysiyeti var? Fakir olsan ne, zengin olsan ne? O rüyalarına giren villalar, korkular, çekler, senetler, aldım işleri, verdim işleri. Ne oldu şimdi? Kalktın, dirildin ve gitmiş, ev gitmiş, bahçe gitmiş, çoluk gitmiş, çocuk gitmiş, araba gitmiş. Yığdık, yığdık, yığdık, yaptık, yaptık, yaptık, kazandık. Alnımızın teri döktük. Ne oldu? Ne oldu? Abi. Bunların hepsi 60 sene için miydi? Evet 60 sene içindi. Peki orada hiç geçmez mi? Geçmez. Orada ne kadar kalacağız? Ebediyen. Bir kişi ateşe girdi. Bin sene mi? Üç bin sene mi? Beş bin sene mi? Ya da bir kişi cennete girdi. Kaç bin sene? Senin burada yaşadığın 60 senenin ne haysiyeti var? Ne haysiyeti var? Ne haysiyeti var. Bütün bunları Allah yapacak. Aziz ve alim olan Allah, kitabında haber verdiği gibi yapacak. Şimdi düşünelim. Bize Allah'ın emirlerini terk ettiren şey ne? Her birimiz düşünelim. Bize Allah'ın emirlerini terk ettiren şey ne? Sonra bize Allah'ın emirlerini terk ettiren şey ile ahireti yan yana koyalım. Villaları istiyor musunuz? Cennetin villalarını. Allahu Teala Azze ve Celle cennette dört çeşit nehir yarattı. Kaç çeşit? Dört. dört çeşit. Bal nehri, süt nehri, soğuk su nehri ve şaraben tahura. Tertemiz şarap ne La yusat ta'una anha walayun zifun. Ne sarhoş olurlar buyuruyor Allah, ne de saçma saçma konuşurlar. Bu içki rezil bir şey. İçerken bir dert, sonrası bir dert. <gülüyor> sonrası bir dert. İçerken bir dert, sonrası bir dert. Ama cennetin şalabı, Allahu Teala buyuruyor. La yusat anha. Bak, iki vasıfı vasıflandırıyor. Ne saçma saçma konuşurlar içtikten sonra ne de başları ağırır. Bal nehri, süt. Bunlar bardak bardak değil. Nehir nehir. Cennette öyle villa var ki arkadaşlar. Tek bir inciden oyularak yapılmış 60 mil irtifası var. Yüksekliği. Yahut genişliği. Odalarının sayısını Allah bilir. Allah-u Teala cennette öyle villalar yarattı ki bunların hiçbirisi manevi değil, soyut değil, bunların hepsi hakikidir, gerçektir, elle tutulur, gözle görülür. Bu duvara vurduğunuzda nasıl ses geliyorsa, gerçekse, hakiki ise Rabbimin adına yemin olsun ki cennet ve nimetleri hakikidir ve gerçektir. O halde Yatırım yapılacak yurt hangisi? Kendisi için çalışılacak yurt hangisi? Bu dünyada bazı dengeler görüyoruz şimdi. Kimisini fakir, kimisini zengin görüyoruz. Arkadaşlar, içiniz rahat olsun. Hiç kimseye haset etmeye gerek yok. İçiniz rahat olsun. Vehbi koçun yanındakiler hep alınacak. Sakıp Sabancı'nın yanındakiler hep alınacak. O evler, o arabalar, o barklar kısa, kısa bir süre için verildi. Kim, kime verildiyse. Zenginlere haset etmeye falan gerek yok ya. Herkesin yanında ne varsa hepsi alınacak. Hepsi. Ve orada verilenler alınmayacak asıl. Asıl kurtulmak oradadır. Asıl zenginlik oradadır. Asıl izzet oradadır. Asıl zillet oradadır. Çünkü bu hayat asıl hayat değil. Bu hayatın dengeleri asıl dengeler değil. Bu hayatın kazanması asıl kazanma değil. Bu hayatın kaybetmesi asıl kaybetme değil. Allah'ın adına yemin olsun ki bu hayat hiçtir, ahiret gerçektir. Bu hayatın hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Allah'ın adına yemin olsun ki. Ne olabilirsin? Bugünden sonra alnının derisi çatlasa bursa senin olur mu? Hadi olsun. Son son ne olur ya? Yani? Sura üfrüldüğü gün. Sura üfrüldüğü gün ne olur? Emin ol. Emin ol. Yani bir şeyi olmayanın kaybetme korkusu olmaz. Ama bir şeyleri olanlar var ya onlar bu kaybetmenin acısını bir tadarlar bir tadarlar ki sorma. Düşün sen naz içinde büyümüşsün bütün hayatını lezzetler içinde geçirmişsin ve kıyamet günü hakkında cehennem hükmü veriliyor. Allah-u Teala buyuruyor ki onları bir görsen lezzetler içinde hayat süren, keyfine bakan, gözlerini veren Rabbi unutan, gözlerini veren Rabbi unutan, onları bir görsen, bir görsen onları. Ne zaman? Ve Tara, onları bir görsen, iz vukifu alem Cehennemin karşısına getirilip de durduruldukları an. Cehennemin karşısına getirilip de iz vukifu alen nari. Cehennemin karşısına getirilip de durduruldukları an onları biz görsen. Derler ki Rabbimiz işittik, gördük, iman ettik. Ne olur? Bizi geri çevir. And olsun ki biz salih amel işleyeceğiz, beş vakit namaza devam edeceğiz, orucumuzu tutacağız, sana isyan olan bütün işlerden tövbe edeceğiz, bütün hayatımızı Muhammed aleyhisselam gibi yaşayacağız, ölmek pahasına da olsa, sürünmek pahasına da olsa, biz yeter ki şu ateşe girmeyelim. Allahu Teala onlardan bu isteği kabul edecek mi? Etmeyecek ve onlar ateşe sürülecekler. Niçin? Allahu Teala buyuracak ki: "Size rasullerim birbiri ardınca geldi ve siz uyarıldınız." Allahu Teala buyuruyor ki: "Azza ve Celle cehennemin ateşi gerçektir. Allah'ın adına yemin olsun ki şu sobanın ateşi gibi. Cehennemin ateşi gerçektir. Allah'ın adına yemin olsun ki şu sobanın ateşi gibi. Cehennemin zincirleri gerçektir. Bu dünyanın zincirleri gibi." Cehennemde bazı kimselerin demir taraklarla eti kemiğinden ayrılacak. Siz o kimsenin bağırtısını, çağırtısını, inleyişini, sızlayışını düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın mübarek adına yemin olsun ki bunları söz veren Allah gerçekleştirecek. Bunları hafif alanlara bunlar kesinlikle uygulanacak. Her kim Allah'ın bu sözlerini hafife alırsa, Cehennemi hafife alırsa, girer çıkarız canım, hesabı yaparsa Allahu Teala azze ve celle onu mutlaka oraya sokar. Ama çıkartır mı bilmem. Yani umduluğunu bulur mu bilmem. Cehennemi hafife almak küfürden bir şubedir. Cenneti hafife almak küfürden bir şubedir. Kafirlikten bir şubedir. Cehennemi hafife alanlar, cehennemin azabını hafife alanlar, dillerine dolayanlar, ya yalan söylüyorlar, birinci ihtimal, yahut çok cesurlar. Sizde hangisi geçerli? Ya yalan söylüyorlar, yahut çok cesurlar. Ateşe karşı cesur değiller. Çünkü biz onları denedik. Girin şu sobaya dedik, giremediniz. Çok denedik, siz de deneyin. Elini bas şu sobanın ateşine. Basamadılar. Yok cesaret. Yüreksiz mi onlar? Ama birinci ihtimal doğru biliyor musunuz? Onlar iman etmiyorlar. Cesur falan değiller. Eğer cehennemin ateşini Rabbin adına yemin olsun ki bilselerdi, o sözleri ağızlarına alamazlardı. Dillerini doğrarlardı, o sözleri ağızlarına almazlardı. Heyhat, Bir vakit namazı terk etmenin kişi durumunu bilseydi o vakit namazı terk etmesine sebep olan evini yakardı. Dükkanını yakardı. O vakit namazı o vakit namazı terk etmesine sebep olan kişileri keserdi. O vakit namazını terk etmezdi. Çünkü bir vakit namaz için cehennemde uğrayacağı şey Allah'ın adına yemin olsun ki anlatılamaz. Anlatılamaz. Ölçüsü yok bunun yani. Cehennemde kimisinin başından aşağıya kaynar sular dökülüyor. Muhammed suresinde Allahu Teala anlatıyor. Buyuruyor ki o gün onların başlarından aşağıya kaynar sular dökülür. Kaynar su ne demek yani? Dinlerken insan Subhanallah. Dinlerken ve anlatırken kolay söylüyor. Kaynar sular dökülür. O kaynar sular onların iç organlarını eritir. Allah-u Teala buyuruyor ki onları cehennemde görürsün. Kaynar sular içirilmek üzere böyle yaklaştırılınca onlar biliyorsunuz. Yüce Allah onların içeceklerini anlatıyor. Yiyeceklerini anlatıyor. Ne buyuruyor? Leyselahum <gülüyor> da'amun Onların hiçbir yiyeceği yoktur. İlla min zari' Dikenden başka. Cehennemlikler ne yiyecekler? Diken. <gülüyor> ne zaman dikeni yiyecekler? Boğazlarına takılacak. Ve hatırlayacaklar. Biz dünyada su içerdik. Ve diyecekler su. Allahu Teala buyuruyor. Onların yardımına kaynar sularla yetişiriz. Onların yardımına su, su, su isteklerine kaynar sularla yetişiriz. Ve kaynar su yüzüne yaklaştırılınca yüzünün derisi böyle kavrulacak, kalkacak. Allahu Teala buyuruyor ki: "Onları ateşin içinde sırıtan kelleler gibi görürsün." Hiç böyle kelle satılan yazılır mı? şey kellesi. Koyun kellesi. Böyle nasıl sırıtır değil mi? <gülüyor> dişleri, dişleri dişleri görününce, 32 diş görünce çok şey oluyor. Sırıtan kelleler gibi. Çünkü yüzleri yanmış, dudakları kabarmış. Alimler öyle açıklıyor bir ayeti. Dudaklar kabaracak diye açıklıyorlar Allah hızı. Dudakların üst dudak, üst, yukarı, alt dudak aşağı. Kabaracak böyle. Yüce Allah Azze ve Celle bizi bu azaplardan muhafaza et. Amin. Niçin? Çünkü onlar göğü yükselteni unuttular. Göğü yükselten unutulur mu? Çünkü onlar gözlerini vereni unuttular. Her gün o gözlerle baktın ama Allah'ı anmadın. Çünkü onlar kendilerine dil vereni unuttular. Çünkü onlar kendilerini yürüteni unuttular. Keyfeten furûuna billah. Nasıl oldu? Nasıl yaptınız da Allah'a han ettiniz? yüce Allah buyuruyor ki İza ulqu fiha sem'u laha shehîqan Ne zaman ki onlar cehenneme getirilirler, atılırlar, cehenneme atılırken sem'u Cehennemden bir ses işitirler. Ve <gülüyor> hiye o kaynamakta iken çıkartılan bir ses. Kaynarken çıkarttığı sesi işitirler. Semi'u laha feiza hiya tekadu temayyu min al Allah böyle buyuruyor. Tekadu demek neredeyse neredeyse tekadu temayyu parça parça olacak. Tekadu temayyu min al Cehennem neredeyse öfkesinden paramparça olacaktır. Öyle. Kafirlere karşı. Allah onu öyle yaptı. Yetmiş bin zincire bağlı olarak getirilecek cehennem. Yetmiş bin zincir. Tekadu temeyyezu minel gayd. Cehennem neredeyse öfkesinden paramparça olacak. Sonra Allahu Teala buyuruyor ki, İza ولنقوف فيها سمعوا لها شهيقا وهي فاذا هي تفور تكاد تنهي زمين الغيظ كلما فيها her ne zaman اذا ulqiya fiha cehenneme bir topluluk atılsa salahum khaznatuha cehennemin bekçileri olan o melekler Se'elehum. Sorarlar onlara. Elem ye'tiküm <Sessizlik> nezir. Sizi hiç mi uyaran olmadı? Size hiç mi uyarıcı peygamberler gelmedi? Size hiç mi anlatan gelmedi? Size hiç mi rasullerimiz ulaşmadı? Size hiç mi uyaran bir kişi gelip haber vermedi? Hiç mi anlatmadılar? Cehennem var bu azap var, namaz kılmayana bu var, oruç tutmayana bu var, Resulullah gibi yaşamayana bu var, kafirler gibi yaşayana bu var, diye hiç mi anlatan olmadı? Elem ye'tikum nezir. <gülüyor> Hayret yani. 60 seneyi nasıl oldu da, 60 senelik kısa bir süreyi nasıl oldu da, Allah'a isyan ile geçirdiniz, burada binlerce, on binlerce sene kalacaksınız. Ve bazıları ebediyen kalacak. Sizi hiç mi bu hususta uyaran olmadı? Kalu <Gülüyor> bela ne diyecekler biliyor musunuz? Kalu <Gülüyor> derler ki bela bilakis, qadja bize uyarıcılar geldiler, geldiler, kesinlikle geldiler biz. Fekaz zapma. Biz onların dediklerini yalan saydık. Onları yalanladık. Yani dediklerini yalan saydık. Ya. Geç ya. Geç ya. Yalan saymanın türleri var. Geç ya. ver Fekaz Biz onların dediklerini yanlış biliyorsunuz kilp, gizip hem yalan hem yanlış anlamındadır. Biz onların dediklerini yanlış gördük. Yanlış söylüyorlar. Yok öyle şeyler. Tekazzabna ve ve dedik ki onlara. Ma nazzal Allahu nişet. Allah böyle şeyler indirmemiş dedik. Böyle bir şey indirmemiş. Siz kendi kafanızdan çıkartın. Tekazzabna ve قلنا ma nazzal Allahu Siz bunları kendi kafanızdan söylüyorsunuz. Allah böyle şeyler indirmemiş. Böyle dedik o, o bizi uyaranlara. Ya önlerinde dedik, ya arkalarında dedik. Dedik ama. Böyle inandık, böyle dedik. Ve kalu, ve diyecekler ki o cehenneme atılırken Lev kullna nesma'u Keşke dinleseydik. Evna akilu Keşke biraz aklımızı çalıştırsaydık. Keşke biraz aklımızı çalıştırsaydı. Size ölülerin dirilmesi çok uzak ihtimal gözüktü. Ve bugün ateşe girenlerle birlikte giriyorsunuz. Ölülerin dirilmesi çok uzak bir ihtimal gözüktü. Cennet çok uzak bir ihtimal gözüktü. Bu hayatı garanti altına almaya çalıştı. Bu hayat, cennet uzak bir ihtimal, uzak ne yaptılar kaybettiler ama her kim imanla salih amel üzere ölürse Allahu Teala onlara genişliği gökler ile yer arası kadar olan cennet hazırladı. Cennette öyle villalar var ki bir tuğlası altındır, bir tuğlası gümüştür. Bir tane şeyi ziyaret ettik. Yani dinlerken biraz ölçün tartın. 600 milyon aylık alıyorum. Bu gidişle benim bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüş. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> İhtim i̇htimal yok. İyisi mi? Ben, ben <gülüyor> şu bu hayattaki evlerden gözümü kaldırayım, ahirete bak. Sonra, velev olsun ya, velev olsun, Hadi. Velav olsun. Elinden alınacaksa tadı var mı o işin? Ne lezzeti var? Ahiret cennet nimetlerinin en önemli vasıflarından birine biliyor musunuz? Allah bunu devamlı tekrarlıyor. Arkadaşlar orada verilenler bir daha sizden ebediyen geri alınmayacak. Ebediyen sizden bir daha geri alın Gençlik verecek Allah cennette, ebediyen iktiyalamak yok. Bin sene, iki bin sene, üç bin sene. Geçen derste biz resmin haramlığı üzerine konuşuyordum. Dedim ki, yani resim, resmetme arzusu, resim çekme arzusu, insanlar neden doğuyor? Ebediyet tevhidinde. Cennette dedim arkadaşlara anlasınlar diye. Tamam cenneti çok iyi dinlemesi lazım ama onun. Böyle dinlemiş insanlara bu örneği verin. Cennette resim çektirmeye ihtiyaç olur mu? Yok. Niye olmaz? Çünkü her insan cennette hep aynı yaşta olacak aynı anı istediği an gerçekleştirebilecek. Şimdi sen Rize'ye gidiyorsun. Abi şöyle bir çek kebap yerken diyorsun. Ha? Çünkü dünyada o an bir kere yani bir kere daha yok yani. Daha yok. Ama cennette ebediyen genç. Kırışma bile yok. Gözler pırıl pırıl ebediyen. Günler geceler vallahi seni eskitmeyecek. Vallahi günler ve geceler seni eskitmeyecek. Saçlar? Saçları işaret ediyor bir arkadaş. <gülüyor> ebediyen. Evet. İpek gibi. Ebediyen. Allahu Teala buyuruyor. Giyecekleri ipektendir. Kalın ipek, atlas ipek. İnce ipek, kalın ipek. Takıları altındandır. <gülüyor> Tabii. Şöyle bak. Böyle duruyorsun. Böyle künye altından. <gülüyor> Tahtların üzerine kurulurlar. Evlerin bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüş. Öyle evler var buyuruyor Resulullah içinden dışı gözükür, dışından içi gözükür. Şeffaf evler, sırça evler, camdan evler, zümrütten evler. Yollar, bağlar, bahçeler, üzüm ağaçları, senin mülkün. Allahu Teala buyuruyor ki yakınlaştırılmış. Ulema diyor ki yani Ağaçlar meyvelerin çokluğundan ötürü böyle sakmış olacak. Böyle böyle kopanız. Böyle bize aracın üstüne çıkmak yok. Ve hizmetçiler. Şimdi her şeyin bir tadı var. Bizde emretmenin tadı vardır. E senin benim gibi patron olmuyorlar, bilmez o tadı. O bambaşkadır. Emretmenin tadı öyle çabukta falan yok ya. Emretmek böyle kuruluyorsun. Oğlum. Aa. Acayip bir lezzet yani. Getirin gösün. Oğlum gel bakayım. Allahu Teala buyuruyor ki: "Yetufu aleyhim wildanun muhalledun." Yetufu aleyhim. Tavaf ederler. Yetufu aleyhim. Etraflarında tavaf ederler. Neden? Yani neden kinaya? Etraflarında ölümsüz hizmetçiler döner dururlar. Yani böyle döner dururlar demek. Oğlum getir, oğlum götür, şarap getirin, şarap. Misavirler getir. E şimdi şarap oldu, meze olmaz mı? Mezeti de var. Allahu Teala Azze ve Celle bizim için cenneti yarattı. Ve bizim için orayı seçti. Ve bizden şunu bekliyor sözleriyle, amelleriyle orayı istesinler. Ahireti istesinler. Bunun için benim hoşnutluğumu arasınlar. Bunun için benim hoşnutluğumu arasınlar. Bu hayat asıl hayat değil. Bu hayat asıl hayat değil. Bunu günlük zikriniz yapalım. Her gün bunu söyleyelim. Ve her insana bunu söyleyelim. Bu hayat asıl hayat değil. Ahiret hayatı asıl hayat. Arkadaşlar bir kişinin kalbinde bu hayatın endişesi, korkusu, ümidi, ahiretin endişesini, korkusunu, ümidini geçmişse çok büyük bir tehlikededir ve maalesef maalesef birçoğumuz bu durumdayız. Ahiret için bir endişe yok. Tereddüt yok. Korku yok. Çalışma yok, gayret yok. Bu hayat için. Allah muhafaza. Men yuridul Allah buyurur ki: Men yuridul Her kim acele olanı isterse, acele olan ne? Dünya. Dünya. Allah dünyaya ne ismini vermiş bu ayette? Acele. Acele. Men yuridul Her kim acele olanı isterse, lehu. Onun için Aceleleştiril, fiha orada neyi dünyayı aceleleştiril? <gülüyor> Acelna lahu fiha manaşa o liman Dilediğimiz kimse için, dilediğimiz kadar şeyleri acele acele ver Al, al, al, al. Onun için sahabe korkuyor. Nimetler. Ama yüce Allah buyuruyor ki, ama onun ahirette. Hiçbir nasibi yoktur. Hiçbir nasibi yoktur. Sonra bir istisna getiriyor Allah-u Ahirette hiçbir nasibi yok. Bir istisna. İllennar. Cehennemden başka. Sonra Yüce Allah buyuruyor. Men kâne yurîdûl ahirete. Acile ahiret. Her kim de ahireti istersen.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 en büyüklerinden biri diyeyim. Allah'ın rıdvanından sonra, Allah'ın razılığından sonra size vazgeçilemeyecek şeylerin en büyüğünü söylüyorum. Ve hurun ayn Hur Beyaz tenli ayn, iri gözlüler ve Teala hurun <tık> ayn <ses> buyuruyor. Beyaz tenli İli gözlüler. Hasan diyor ki: Gözünün siyahı simsiyah, beyazı bembeyazdı ve ışıl ışıl parlar. Öyle kadın vardır ki gözlerinde kendini yitirirsin. İşte onlar öyledir. Ve hurun <gülüyor> ayn Son Allahu Teala vasfetmeye devam ederek buyuruyor ki: Keemsalül lü'lül <gülüyor> meknun.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 Lezzet içinde. Böyle üzüm tanesini alırsın sen ona atarsın. O sana atarsın. <gülüyor> Yüce Allah Azze ve Celle onları vasf buyuruyor ki ke'enne hunne o kızlar tıpkı el-yakut ve mercan yakut ve mercan gibi deniyor. Başka ayette buyuruyor ki biz onları bambaşka bir surette yarattık. fecealna hunne ebkaren Hepsini bakire kız yaptık. Fe cealne hunne Karen, Hepsini bakire kız yaptık. böyle. Allah-u Teala. Göğüsleri irileşmiş. Tomurcuklanmış. Allahu Teala Azze ve Celle bizim için hazırladıklarını kitab-ı keriminde böyle açık hepsi bizim için. Cennette huriler var. Yaratılmışlar şu an. İri gözlü, elma kiraz dudaklı, boylu foslu. Gülümsemeleri insana hayat verir. Gülümsemeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah'ın adına yemin olsun, onlardan birisi dünyaya tülbentini açsa, yer ile gök arası güzel kokuyla dolar. Kokuları hoş, kulağından sarısı, burnundan sünüş,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 Sevişecek miyiz? Muhabbet edecek miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki elbette. Birisi geldi ya Resulullah cennette deve var mı? Dedi var. Sen, birisi geldi dedi ki ya Resulullah cennette ekip biçmek var mı? Dedi ki var. Ama ekip biçmesi bir andadır. Niye? Dedi ki ya Resulullah ben böyle ekinler böyle çıktım, mı mi? Şöyle bir bakmaktan çok hoşlanıyorum.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 Şöyle bir ara verelim. Dileyen kardeşlerimiz <gülüyor> ee, başka bir e